Seferruç eyle yivardım, sabahın sinleri gördüm. Karışmış kara toprağa, şu tenleri gördüm. Çürümüş toprak olmuş ten, sin içinde yatar pinham. Boşanmış damar akmış kan, batmış kefenleri gördüm. Yıkılmış sinleri dolmuş, evleri belirsiz olmuş... Hamu endişeden kalmış, ne düş var halleri gördüm. Yaylalar yaylamaz olmuş, kışlalar kışlamaz olmuş. Bar tutmuş söylemez olmuş ağızda dilleri gördüm. Kimisi zevku işrette, kimi söz beşarette, kimi bela mihnette dün olmuş günleri gördüm. Soğulmuş sol kara gözler, belirsiz olmuş ay yüzler. Para toprağın altında gül deren elleri gördüm. Kimisi boynunu eğmiş, tenini toprağa salmış, ...anasına küsüp gitmiş boyun vuranları gördüm. Kimi kılıp ağlar, zebaniler canın dağlar, ...tutuşmuş sinleri oda çıkan tütünleri gördüm. Yunus bunu kanda gördü, gelip bize haber verdi, ...aklım vardı, bilim şaştı, nitekim şunları gördüm.